Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Almanya'dan Elif <gülüyor> selamünaleyküm. Siz ne kadar güzel bir örnek Ne kadar güzel bir öndersiniz Biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz Ama dünyada, dünyaya bin defa yeniden gelsem Bin defa sizin önderliğinizle Canla başla yola koyulurdum Sizi seviyorum efendim Allah razı olsun İnşallah böyle hep beraber Allah'a yürüyeceğiz. Yolculuğumuzu inşallah beraber yapacağız. Artık işi inşallah anlamışız. Yaptığımız her güzellik, her ibadet aşka yolculuktur. O aşkı kazanıp aşkla yolculuktur. Sonra aşka gark olup aşk olmaktır. Huzura öyle çıkmaktır. Yoksa insan kendi nefsiyle, benliğiyle o vehmiyle, zanni olan hayaliyle huzura kabul edilmez. İnşallah yolculuğu hep beraber yapacağız. Allah razı olsun, selam olsun. Efendim, Almanya'dan Kaan Aydoğan, Selamünaleyküm. aleyküm. <gülüyor> aleyküm selam. Ben senin cemalinden aşağısına razı değilim diye dua ediyorum. Bu uğurda her şeyi göze alırım. Sen Rahmansın, Vehhabsın diyorum. Bu dua doğru mudur? Bu duadan daha doğru dua olamaz. Eğer Allah bunu yaptırıyorsa Allah'ın o sevgisi onun gönlüne tecelli etmiş ki Rabbini istiyor, bir kul eğer Rabbini istiyorsa benim istediğim sensin, senin rızandır, dostluğundur, cemalindir diyorsa bundan aşağısına razı olmuyorum, olamıyorum diyorsa ne demiş oluyor? Ben senin kurum, ben senin abdinim, ben seni istiyorum. Dua çok mübarek dua. İnşallah bütün samimiyetimizle onu söyleriz. Rabbimiz de duamıza icabet eder. Kul dua edince Allah onun duasına icabet eder. Bu dua gönülden olması gereken duadır. Gönülden yapılınca Allah ona mutlaka icabet eder. Allah mübarek etsin. Doğru ve güzeldi. Evet. Efendim Bursa'dan Derya Selamun Aleyküm Efendim Aleyküm Selam Kanalımızdaki programları izliyorum ve sizden bahsediyorlar, sizi anlatıyorlar Ben burada perişan halde izliyorum Bari rüyalarıma gel efendim, o yüzünü bir göreyim Benimle konuş bir kez olsun, bir kez sarılayım, sana ellerinden öpeyim Ben de o mübarek yüzüne bir kez bakayım, bir kez mübarek sesini duyayım Efendim ben öksüzüm, yetimim efendim, sen benim anam ol, hem babam ol efendim, ne olur? Ben de sizin sohbetlerinizde olmak istiyorum, sizi görmek istiyorum, ben de sizin ellerinizden öpmek istiyorum. Bazen dayanamıyorum, içim yanıyor, amacım edepsizlik etmek değil. Ne olur kusuruma bakma efendim, ama ben sizi çok seviyorum, uzakta kalmak bize inanın çok zor efendim. Sizi çok seviyorum, Rabbimden diliyorum ki Rüyada da olsa bir kez sizi göreyim Bana sarılıp evladım dediğinizi duayayım ne olur? Her ne kadar mesafe uzak gibi görünse de Gönüller Beraber olunca Mutlaka O manevi beraberlik gerçekleşmiş olur Hamdolsun Gönül itibariyle evet, Kardeşimiz beraber oluyor Bununla beraber o kendi gönlündeki güzellik. Allah mutlaka nasip eder, ikram eder, bunu ihsan eder. Biraz önce söyledim. Bu dua edince Allah ona mutlaka icabet eder. Bir şekilde Allah duasını kabul eder. İnşallah böyle hep beraber yürüyeceğiz. Bu dünyada olmasa da öbür tarafta mutlaka beraber olacağız. Mesele beraber ebediyen kazanmaktır. Ebedi olarak beraber olmaktır. E, hamdolsun kardeşimiz gönül halini güzel anlatmış. İnşallah o duasına Allah icabet eder. O da gerçekleşir inşallah. i̇nşallah. Evet. Hülya Hüseyin Demir, selamünaleyküm aleyküm. İtikafta okunacak dualar nelerdir? İtikafta okunacak dua. ''Ya Rabbi seni seviyorum'' duasıdır. Buna beraber gönlüne her ne gelirse gelsin ondan vazgeçtim demelidir. Duası bu olmalıdır. Bundan daha büyük bir dua olmaz. Çünkü kendisini çeken her ne varsa Allah ile arasına giriyor. Bu durumda ondan vazgeçtim deyince bir adım atmış oluyor Rabbine doğru onu bıraktığı için ona olan o sevgi Allah'a gider. Sonra seni seviyorum dediğinde aradan perdeler kalkar. Seni seviyorum demek her şeydir çünkü. Onun için la ilahe illallah demek ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır demektir. İlah demek abdoluna, sevilen, kendisine tapılan secde edilen Aşık olunan demektir. O zaman la ilahe illallah demek ne demektir? Seni seviyorum ya Rabbi demektir. Seni seviyorum Allah'ım demektir. Buna beraber Allah kulunu kendine davet eder. Kendini tanıtır, anlatır. kulü kula tanıtır. Sen absin, sen aşıksın diyor. Senin mabudun da benim. Bu durumda ne yapman gerekir? Allah onu bir bir beyan eder. Şunları yapacaksın, şunları da yapmayacaksın. Bir de bak peygamberler göndermişim. Onlar, o aşıklar, aşkını, aşıklığını böyle ispatladılar. Ters tarafta duranlar da böyle maşukunu kaybettiler. Rablerini kaybettiler. Bu durumda Kur'an neymiş? Aşk kitabı. Seni seviyorum kitabıdır. Bütün peygamberler aynı şekilde aşık. Allah'a aşık. Aşka davet eden aşık, örnek aşık, bu kainatta başka bir şey yok. Her neyi söylersen söyle, mutlaka onun özünde, hakikatinde Allah'ın oradaki muradı sevmek ve sevilmektir. Bu aşkı, bu muhabbeti kazanmaktır. Hatta öyle ki aşk olmaktır. Efendim Gebze'den Veysel siz sizleri görünce duygulanıyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Duygu o güzellik onun içinde. İçindeki güzellik tecelli ediyor. Rabbini hatırlıyor. Rabbini sevmeyi hatırlıyor. Sevmesi gerektiğini hatırlat hatırlıyor. Onun için duygulanıyor. Gönlündeki aks ediyordu şair. Evet hamdolsun. Efendim Muhammed Abbasov Azerbaycan'dan efendim. Selam hocam. 500 manat kazancın ne kadarını sadaka verilmeli? Hocam Allah'a Allah sizden razı olsun. Sizi benim amcam Latin e, sizi daima programımızı izler demiş. Evet. 500'ün ne kadarını sadaka vermesi gerektiğini soruyor kardeşimiz. Sadaka başka, zekat başkadır. Sadaka ne kadar isterse o kadar verir. Yani birinin geliri, diyelim ki aylık geliri 100 liradır. Mutlaka 3-5 lirasını sadaka olarak her ay ayırıp bunu vermelidir. Böyle yapmalıdır. Sadaka, Allah'a karşı olan sadakatini ispatlamaktır. Hangi sadakat? Seni seviyorum, sana aşığım. Sadakatidir bu. Yani seni paradan, dünyadan daha çok seviyorum. Evet, bu benim işime yarıyor, lazımdır, ihtiyaçtır, gereklidir ama ama ben seni seviyorum. Bu sevdiğimi senin yolunda evet, sadaka olarak veriyor, sana olan sadakatimi ispatlıyorum demektir. Onun için onun bir, ona bir sınır koymak doğru değil. E, ne kadar verebiliyorsa, duruma göre e, hep aynı olması da gerekmez, ne kadar isterse o kadar verebilir. Efendim doğumla selam, akşamın hayır hocam, sevabı az olan bir iki tane sure, sevadı az olan bir iki tane sure bilen insan imam dayanabilir mi, namaz kıldırabilir mi? Evet. Sevabı az olan bir iki tane sure bilen biri imamlık yapabilir mi diye soruyor kardeşimiz. Sevabi az olan sure yoktur. Sure, bu Allah'ın kelamı. Onu Allah söylemiş. Neyi söylemişse bize söylemiş, bizim için söylemiş. Onun için. Sabi az demek doğru değil. Bir iki tane sure bilir, bilirse imamlık yapabilir mi? Evet. Kesinlikle evet. İmamlığı sureyle yapmıyor. O Kısa surelerle yapmıyor. İmamlığı gönlüyle yapıyor. İmamlığı imanıyla yapıyor. Bütün mesele o e, ön tarafa layık olmaktır. İmam olmaya layık olmaktır. Kendini o vasıfta görebilmektir. İmanını o vasıfta görebilmektir. Önde durunca bütün cemaatin sorumluluğunu yüklenmiş olur çünkü. Öyle rastgele ben önde durayım demek doğru değil. Eğer cemaatin sorumluluğunu yüklediyse bu durumda onun huzurda da durması gerekir. Durabilmesi gerekir. Durabilmesi gerekir ki arkasındakilerini huzura, miraca taşımış olsun. Yapabildiği kadarıyla. Elinden geleni gücünün yettiği kadarıyla yapmalıdır. Bir iki tane kısa sürebilirse bu yeterlidir. Buna beraber gönlüyle, imanıyla huzurda, mirajda duruyor. Buna beraber Azerbaycan'daki kardeşlerimize de selam olsun. Efendim İstanbul'dan bir izleyenimiz. Selamun Aleyküm. Ramazan'da gece gündüz kurduğunuz manevi sofralar ve tadı unutulmaz ikramlarınız için ebeden teşekkür ederiz. Ramazan'ı hocamızla geçirdik elhamdülillah. Bayramı da hocamız şehrimize teşrif ettiklerinde yapacağız inşallah. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Allah nasip ederse böyle bir fikrimiz, düşüncemiz vardır zaten. Ramazan'dan sonra bakacağız. Allah nasip ederse böyle e, şehir şehir böyle bir sefer düzenleme e, imkanımız olur. Öyle bir projemiz var inşallah. Kardeşlerimizle buluşacağız inşallah. Evet. Efendim Hasan Ali Alp, selamünaleyküm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o bölgenin insanı sarık cübbe vesaire giyiniyorlardı. Resulullah da aynen onlar gibi giyiniyorlardı. Oku emri geldi, peygamberlik geldi. Resulullah Allah'ın ne olduğunu ve ne olmadığını anlattı. Lakin kılık kıyafetlerine karışmadı. Hatta kendisi de bunlar müşriktir diye başka bir kıyafet tarzına girmedi. Şimdi ben de diyorum ki ifrata ve tefrite kaçmadan kişi tevhidi idrak etmiş bir mümin olarak İçinde yaşadığımız toplumun kıyafet tarzıyla yaşasa bu bilinçle bu sünnet olmaz mı? Yoksa bazılarını görüyorum şeklen asr-ı saadetteki gibi giyiniyor. Sünnet diyor. Diğerlerini sünnete uymuyor gözüyle bakıyorlar. O zaman onlara sorsam neden de ve değil de lüks mercedeslere biniyor. Hasırda değil de aşırı lüks evlerde yaşıyorlar. Resulullah güneşinin tüm kalplere doğması duas duasıyla kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bak ne güzel anlatmış. Evet. Aynen söylediği gibidir. İnsan kendi kendini kandırmaya, kendi kendisine yalan söylemeye böyle çok meyli bir varlık kendine yalan söylüyor. İnsan en çok kendine yalan söyler. Kendini kandırır yani. Başkası ne derse desin hatta Allah'ın Resulü ne derse dersin, Allah ne derse desin o gün kendini kandırmaya devam eder. Oraya dönüp bakmıyor, bakmak istemiyor. Hep söylüyorum. Allah bizden canımızı istiyor. Yani böyle Yunus Emre'nin söylediği gibi dervişlik olaydı tacıyla hırka biz dahi alırdık 30'a 40'a. Dervişlik kulluk, Allah'a abdiyet. Öyle Allah'a yolculuk, ustad yolculuğu. Sarıkla, hacıbeyle olacak şeylerde eğlenir. Nerede yaşıyorsak öyle olmamız gerekir. Yoksa onlardan farklı bir şekilde giyindiğimizde hemen nasıl anlaşılır? Yani ben İslami yaşıyorum, siz yaşamıyorsunuz. Demek manasına gelir ki sanki İslami o cübesiyle yaşıyor. O zaman cübesini sarığını cennete gönderelim, o da cehenneme gitsin. Öyle olacak galiba. Zatın biri Mevlana'ya gelmiş, ben demiş bütün sünnetleri yerine getirdim. Yalnız bir tanesini anlayamadım, birçok âlime sordum ama kimse bana böyle net bir cevap veremedi. Eğer e, nihayet beni sana gönderdiler, o senin derdine derman olur, o sana cevap verir dediler. Söyledi, nedir bu? Her türlü sünneti yerine getirmiş kendine göre. Diyor ki o zat Resulullah Efendimiz acaba beline kuşak bağlar mıydı? Kuşağı bağlıyorduysa o kuşağı nasıl ba bağlıyordu? Tek kat mı bağlıyordu? İki kat mı bağlıyordu? Üç kat mı bağlıyordu? Kuşağı nasıldı? Belindeki kuşağı nasıldı? Diyor Mevlana ona dönüp dedi ki eğer şimdi sen bunu da öğrenirsen bunu da yaparsan senden tam güzel bir müşrik çıkar. Tam bir müşrik olursun. Cevap bu. Bu sünnet değil dedi. Sünnet bu değildir. Sünnet, Allah ne burada et i de onun iman ettiği gibi iman edin. Onun kul olduğu gibi kul olun, Allah'a kul olun. Ona tabi olun dedi. Evet, tabi olmak, Allah'a abdolmak demektir. Onun abd olduğu gibi abdolmak demektir. Onun iman ettiği gibi iman etmek demektir. O'nun giydiği elbiseyi giymek değildir. Yediği yemeği yemek değildir. Evet, Allah bizi sünneti de anlayanlardan eylesin. Onun için arada bir söylüyorum. Kur'an ve sünnet diye ayırtmak doğru değildir. Sünnet Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Resulullah Efendimiz'in üzerinde Kur'an canlanıyor ona sünnet adet deniyor. Onun adeti hangi adet? kulluk adeti, Allah'a abdolma adetidir. Yosa sıradan böyle e, başka şeylere sünnet demek doğru değildir. Onlar zaten sünnet değil. Ama Allah emrettiği için, Allah'ı sevdiği için, Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı her şey sünnettir. Ona tabi olmak gerekir. O Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmak için. Gerisi Gerisi sünnet değildir. Gerisi adet'tir. O memleketin adetidir. Evet. Adetle sünneti birbirinden ayırmak gerekir. Efendim Konya'dan Kamil'e üçler. Selamun efendim. Hayırlı ramazanlar. Bir sorum olacaktı. Eşi vefat eden bir bayan kaynanasına ve kayınbabasına nasıl davranmalıdır? Onlar da anne ve baba gibi yaşlanınca kazanma imkanı mıdır? ellerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Kardeşimiz aynen doğru anlamış. Tıpkı ana baba konumundadır. Anasıyla babasıyla kazandığını aynı şekilde onlarla beraber kazanır. Yani onlar onun için cennet cennete vesile olur. Anamıza babamıza nasıl muamele ettiysek onlara da Aynı ile öyle muamele etmemiz gerekir ki kazanabilelim. İnşallah böyle durumlarda kardeşlerimizin böyle yapması gerekir. Ana baba yerinde tutup, anasına babasına yaptığı, yapacağı muameleyi yapmaları lazım. Yapıp kazanacağız inşallah. Evet. Efendim İngiltere'den <gülüyor> Fatma Hanım, Hocamızı rüyamda gördüm. Dergaha gelmiştim. Dergahta üzerime kıvılcımlar sıçradı. Bir kabın içerisinde de yumurta kabukları vardı. Kimse o kabı tutuyor. Kimse o, ka, o kabı tutuyorken bir insan boyunda havada durduğunu gördüm. Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti nedir diye sormuş efendim. Evet. Hocamı çok seviyorum. Onun için canımı feda etmek istiyorum. Öncelikle... Alamamız gereken şey kendisi Almanya'da olsa da gönlü burada. Misafir olmuş demektir. manevi olarak misafir olmuş demektir. Gerisi önemli değil. Önemli olan buraya gelmiş olmasıdır. Gönünün burada olmasından dolayı geliyor. Hamdolsun kardeşimize selam olsun. Almanya'daki kardeşlerimize de selam olsun. Allah razı olsun. Efendim bir izleyicimiz, Baharı müjdeleyen Cemre misaliydiniz. Buz kesilmiş kalplerimize inişiniz vardı. İndiğiniz kalpleri ısıtan sonra içimizi yeşerten sevginiz vardı. Cemre misali üç dokunuş vardı hayatımızda. Bizde aşkay yolculuk davetinizdi. ilk dokunuşunuz sabırla sevgiyle bekleyiş, bekleyişsizdi. Davetinize icabet edenleri bekliyordu ikinci dokunuşunuz. Aşkta yolculuk tarifi imkansızdır bu cemrenizin sayfası kalpler gözlerinizin yerini almış kamaşmış için işte geliyorsunuz dört gözle beklenen o son dokunuşla hayatımıza ünlü bir ressam misali son fırça darbesini vurmaya geliyorsunuz kalplere aşkla yolculuk boyasıyla gönüllere vurmaya bu evrede dil dilde utanır konuşamaz Gözle çekinir göremez. Duramaz artık yerinde. Kalpler atar, durur edeple. İlk cemremi aldın, gerisi gelir inşallah. Hocamıza sonsuz selam ve saygılar. Allah razı olsun. İnşallah bu Ramazan ayı boyunca hep beraber kazanmaya çalıştık. Hep beraber yolculuğu yapmaya çalıştık. Hamdolsun. Bizim işi sadece yapmamız yetmiyor. Bir de işi anlamak gerekir. Anlayanların kazanması gerekir ki gerçek manada Ramazan'ımız Ramazan olmuş olsun. Hamdolsun inşallah gerçek manada bir Ramazan hep beraber yaşayıp kazandık inşallah. Efendim Nazlı isimli bir izleyicimiz. Canım büyük babam ben seni çok çok seviyorum. Öyle sevdim ki her şeyden vazgeçtik, bir tek senden vazgeçmiyoruz. Sen gül gibisin, gül kokuyorsun. Sen bir tanesin, sen çok güzelsin, seni çok seviyorum, canım büyük babam. Aynaya bakıyor, kendini görüyor. Mübarek olsun. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Yasemin, Yasemin Sevim. Selamun Aleyküm efendim. Gözümün nuru, gönlümün huzuru efendim. Bize bu mübarek Ramazan ayında yaşattığınız ve tattırdığınız her şey için teşekkür ediyorum. Siz şahit olun ki efendim her şeyden vazgeçtik. Bir tek bizi aşkıyla, muhabbetiyle yaratan ilahımızdan vazgeçmiyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Allah razı olsun. Her şeyden vazgeçmeye devam edeceğiz inşallah. Bir tek Rabbimizi istemeye, sevmeye, o manevi aşka yolculuğa devam edeceğiz inşallah. Evet. Efendim Yüksel Baran bütün varlığın efendisi olan efendime varlıklar adedince selam olsun, salat olsun. Efendim biz düştük. Siz bizi kaldırdınız. Ana gibi yolumuzu şaşırdık, sarılıp yolu gösterdiğiniz baba gibi. Elimizi uzattık size. Elimizden tutup kaldırdınız. Her yanlışımızda bize siper olup bilmiyorlar Allah'ım bilseler yapmazlardı dediniz evlatlarınız sevmenize hamdolsun sizi bize lütfeden rahmana hamdolsun Resulun üzerinden bize ikram ettiği her ikram için Allah'ın Resulüne teşekkür ederiz Allah'a sonsuz şükürler olsun siz sığındığımız rahmanın elçisisiniz bize yaşattığınız bu güzel Ramazan ayı için nasıl teşekkür edersek azdır Nasıl teşekkür etsem o Yüce Rahman'a nasıl kurban olsam bilemedim. Rabbim hayatımızın son anına kadar bu Ramazan ayında yaşadığımız gibi kalmayı ona layık bir kul olarak ölmeyi nasip eder inşallah. Siz ummanında kaybolduğumuz nursunuz. Siz dünyada da ahirette de bizim öncümüzsünüz. Sizi çok seviyoruz. Sizi lütfeden Rahman'ı çok seviyoruz. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Sizi çok seviyorum. Her şey Allah'tan ikram eden o bizi ikrama vesile kılan Allah'a hamdolsun. İkramı aranlara da hamdolsun, övgüye layık olanlar da onlardır. İnşallah her şey Ramazan'daki gibi devam eder. Sadece bu Ramazan'da kalmaz. Ramazan'dan sonra da inşallah böyle hep beraber kazanmaya devam edeceğiz. Söyledim zaten, yapmamız gereken şey ne ki Rabbimizle aramıza girdiyse hemen ne diyoruz? Ondan vazgeçtim ya Rabbi, seni tercih ediyorum çünkü. Seni seviyorum, bundan vazgeçtim diyor. Hızla yolculuğumuzu yapıp inşallah varmamız gereken yere varacağız. Bu bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Mutlaka o çizgiyi geçmek lazım. O velayet çizgisini geçmek lazım. Gerisi kolaydır inşallah. Gerisi o manevi gönül hali, o aşk hali artık onu zaten orada durduruyor. Artık bir daha e, oradan düşmez. İnşallah rahatlıkla ilerlemeye de devam eder kardeşlerimiz. Kardeşlerimizi öyle görmek istiyoruz. En azından orada görmek istiyoruz. Şu... İtminan çizgisini, ibaret çizgisini bir açsınlar, gerisi kolaydır. Gerisini zaten o artık veli, o artık Allah'ın sevdiği bir kul. Söyledim biraz önce, evet bu tek bir bakıştan ibarettir ama onun gönül hali çok önemlidir. Bana önce ona o gönül halini vermektir. Eğer o bir kere o gönül haline sahip olursa, yani Rabbini tercih ederse, gerisinden vazgeçebilirse iş kolaydır inşallah. Onun için bu zikri bütün kardeşlerimize öyle yaptırıyoruz. Buna beraber yakın uzak da farkı etmiyor. Yeter ki bunu yapsın. Evet. Efendim İrem Baran, sizi çok seviyorum efendim. <gülüyor> Allah sizden razı olsun. Her daim başımızdan eksik eylemesin inşallah efendim. Sizin sizin de söylediğiniz gibi inşallah hayatı Ramazan, ölümü de bayram olanlardan oluruz inşallah. Rabbimize layık kul oluruz. Hatta yetmez kül oluruz. Rabbim bizi kendisine layık kul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. İnşallah hep beraber o aşka, muhabbete yanar, tutuşur. Olsun. Varsın nefis, kul olsun, kül olsun. İnşallah bunu becereceğiz hep beraber. Efendim, bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm hocam. Nasılsınız? Benim sorum inşallah, müşahede ettiğin, ettiğin Allah'ın cemali olduğunu nasıl anlar? Bir de kendisiyle gelip konuşanın mürşidi olup olmadığını nasıl anlar? Kafam karışık, benim halim ne olacak? Bana yardım edin. Sizi herkesten çok seviyorum. Bu nasıl sevgi? Onu da çözemiyorum. Kafamdaki sorulardan kurtulup yürümek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Ve ettiğinin Allah'ın cemali olup olmadığını hatırlanlar. Bu Allah'ın cemali, bu başka bir şeye benzemez. Kurbunu anlamaz mı? Allah tecelli ediyor, ben senin Rabbinim diyor. Alemlerin Rabbiyim diyor. Ve bütün gönlü zaten bunu kabul etmiştir. Zaten o ona hazırdır. Allah onu hazırlamış. Orada herhangi bir şüphe, herhangi bir tereddüt olmaz. Bununla beraber kendisiyle konuştuğunun müşri olup olmadığını nasıl anlar? Bunu kendi gönlüyle anlar. Gönül bunu biliyor. Daha doğrusu yani Allah'ın nefreti ruh onu biliyor. Yani bir çocuk anasını tanımaz mı? Bilmez mi? Onu görmese bile onun kokusunu hisseder. Böyle yani. Onun için onu gönül onu bilir. Her iki halde de e, gönül mutlaka Hakikati biliyordur. Orada herhangi bir göçerse, herhangi bir şüphe olmaz. Rahat olması gerekir. Evet. Efendim Recep Hülya Hivda Tekin. Selamun Aleyküm Efendim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bu mübarek ayı bize nasip ettiği için Rabbimize hamdolsun. Bu mübarek ayın hürmetine ayetlerini Kur'an'ı gönlümüze inzar eylesin. İnşallah Bizi vahiyle dirilsin inşallah. Rabbim bizi sizinle bir ve beraber eylesin inşallah. Bizi sizinle buluşturan Rabbimize hamd olsun. Sizi seviyoruz. Ve nimetimiz Efendimiz. Allah razı olsun. Bu hadisdi. Başı rahmet. Ortası mağfiret. Sonu. Cehennemden kurtuluş. Bunu doğru anlamak gerekir. Bakacağız. Ramazanımız. Acaba baş tarafı rahmet, ortası mahfilet, sonu cehennemden kurtuluş oldu mu, olmadı mı? Ramazanın başında Allah rahmetiyle tecelli eder. Saf rahmet. Kulum, sana rahmet etmek istiyorum, sana ikram etmeyi istiyorum. Sen de benim rahmetimi istiyor musun? Hadi gel. Hadi gel, şöyle bir yola koyul, Şöyle bir oruç tutmaya başla. Benim için kendini biraz korumaya çalış. Nefsine hükmetmeye, hakim olmaya çalış. Hadi bana gel. Sana vahyettiğim şu vahimi biraz ciddiye al. Oku biraz, dinle biraz. Biraz gerekeni yapmaya çalış, biraz benimle konuş. Ben seninle konuşuyorum, sen de benimle konuş. Bu rahmet, bu saf onun rahmeti, daveti onun rahmetidir. Kul davete icabet edince rahmetinin içine girer, Allah'ın rahmetinin içine girer. Allah rahmetini zaten yağdırıyor. O rahmetin içinde yüzler. Manevi rahmettir bu. Sonra sonra mahfilete eriyor. Rabbini ciddiye almış. Rabbine dönmüş. Güzel yapıyor, doğruyu yapıyor. Kendini yanlıştan koruyor. Mahfilet geliyor. Mahfilet tecellisi peş peşe geliyor. Allah kafardır. Evet, O rahmetiyle peş peşe kula tecelli ediyor. kulun gönlüne tecelli ediyor. Kul hiç farkında olmadan bir de bakıyor ki farklı bir hal almış. Allah mağfiretiyle tecelli edip gönlünü temizliyor ya, onu bir şeye hazırlıyor. Cehennemden kurtuluş vardı ya, daha önce o yanlışlarıyla, günahlarıyla, şirkiyle, küfrüyle, yanlış fikirleriyle, düşünceleriyle beraber gönül cehenneme dönmüş ama haberi yok. Ama kabul etti Rabbini, Rabbine döndü, rahmetin içine girdi. Mağfirete erdi, Rabbi onu temizledi. Sıra gönlün cennete dönmesi vardır. Cennete dönmesi için gönlün önce cehennemden kurtulması gerekir. Yani sıratı geçmesi gerekir. Sırat köprüsünü geçtiğinde cennete varıyor. Herkes bunu biliyor. Onun için cehennemden kurtulunca ne gelir? Cennet gelir. Yani gönül cennete döner. Allah oraya tecelli ediyor. Neyle tecelli ediyor? Aşkıyla, muhabbetiyle. Sevgisiyle, rahmetiyle, güzelliğiyle o gönüle tecelli eder. Yani bir Ramazan ayın boyunca çabamızı, gayretimizi sarf edersek cehennemden kurtuluş olur, gönül cennete döner. Zaten cennete dönmüş bir gönül, cennete layık olmuş olur. İşin hikmeti bu. Resulullah Efendimiz üç kelimeyle bunu böyle izah etti. İnşallah biz de hep beraber öyle yapmaya çalıştık zaten. Gönlümüz cennete dönsün diye. Gönlün cennete dönmesi demek, İtminana geçiş demektir. Allah'a dost olmak demektir. O velayet nimetini almak demektir. Kardeşlerimiz inşallah bunun için çabalarını, gayretlerini sarf ettiler. İnşallah kazandılar böyle. Ne diyoruz? Kazanmış olanlara mübarek olsun. Kazanamayan kardeşlerimiz evet yoru öğrenmiş artık neyi yapması gerektiğini artık biliyor içi kelimeyle hiç böyle teferata boğmadan anlaması gerekir evet ne diyor evet, vazgeçtim seni seviyor hepsi bu bunu yaparken her anda biraz daha Rabbin'e yaklaştığını anlar bunu tadıyor Rabbinin sevgisini o aşkınnın muhabbetini kendi gönlünde tadıyor yani ben seni seviyorum dediğinde evet, Allah'ın Rabbinin kurum ben de seni seviyorum dediğin tadıyor. O yakınlığı itadıyor. Zaten o aşk, o muhabbet her gün, her an onu biraz daha kendine çeker. Öyle ki her zerresi aşk olsun. Evet o cemallahi, müşahedeye hazır olsun, layık olsun diyedir. Kazanmış olanlara mübarek olsun. Kazanmayanlara da, kazanamayanlara da evet Allah Kazanmayı ihsan etsin, ikram etsin. Bu ihsani, bu ikrami Allah gurunun çabasına, gayretine göre verir, yapar muameleyi. İnşallah hep böyle kazanacağız. Bir yolcu olduğumuzu unutmayacağız. Bütün kardeşlerimiz sürekli Rabbine yaklaşmak için Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi hepiniz Allah'a firar edin. Allah'a firar edeceğiz. Firari nereden yapıyorsun, neye göre yapıyorsun? İnsan ya hapisten firar eder, ya bir şeyden kaçar, firar eder. Allah firar et dedi. Ferrare, ayet-i kerimede öyle buyurdu. Firar kelimesini kullanıyor. Senin onlardan kaçman gerekir diyor. Bana gelmek için onlardan kaçman gerekiyor. O zaman bizi Allah'tan alıkoyan ne varsa onun koparılıp Allah'a firar etmemiz gerekir. İnşallah hep Allah'a firar edeceğiz. Hayatımızın sonuna kadar. Onun için söylüyoruz. Hayatımız Allah'a kurban olsun. Allah yorunda kurban olsun. Allah'ın insana verdiği sermaye onun hayatıdır, ani, zamanidir. Dolayısıyla saatleridir, günleridir, ayları, yıllarıdır. Hayati budur zaten. Onu Allah'a, Allah yorunda kurban etmek gerekir. Tek sermayesi budur. Kullandığı sermayesi budur. Kurban ederse kazanır. Edemezse, edemezse neyin yolunda kurban etmişse en fazla onu kazanır. Eğer o fani bir şeyse zaten orada bir şey yok. Zaten onu bırakıp gider. Ona ait değildir. Hiçbir şey kazanamamış olur. Sadece ona pişmanlık kar kalır. Pişmanlık elde etmiş olur. Nedir kıyamet günü? Böyle olsun bize. Yazıklar olsun bize. Hatta ne derler? Allah ait kerimede buyurdu. Keşke ölüp toprak olsaydık, hiç dirilmeseydik. Keşke şimdi bir daha ölüm olsaydı, bir daha ölseydik. Allah ne buyurur? Bugün bir kere ölümü istemeyin, tekrar tekrar ölümü isteyin. Geçti orası. Ölüm de yok artık. <gülüyor> Kaybettin. Rabbini kaybetmişsin. Evet, hep beraber Rabbimizin rızasını, sevgisini kazanacağız inşallah. Şeytana taviz vermiyor, dünyaya taviz vermiyor, nefse taviz vermiyor. Hiç kimseye taviz vermiyoruz bu konuda. Elbette ki sabır gerekir, çaba gerekir, gayret gerekir. Ama Allah her şeye layıktır. Çaba gösterilmeye de o fedakarlık yapılmaya da layık olandır. Evet. Efendim, İstanbul'dan... Özeb dodanlı. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar. Annemin bir miktar altın ve parası var. Onların zekatını verecek. Kurban bayramında kurban gerekli mi? Allah razı olsun hocam. Hayırlı bayramlar. Evet. Zekatını da verilmesi gerekir. Bu durumda eğer kurban verebilme gücü varsa onu da verilmesi gerekir. Yani böyle bir de sanki Allah bizden zorla arıyormuş gibi bir hal, bir tavır içinde zekat vermek ya da kurban kesmek ya da sadaka vermek doğru değildir. Bir sorunumuz var yani. Gerçekten bir sorunumuz var. Bir önce söyledim. Yani Allah'a kurban olmak gerekir. Allah'a kurban olan, canlı kurban edebilen malından kurban edemez mi? Allah ne buyuruyor de et i kerimede ey iman edenler Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Allah ile alışveriş yapmayı sevmemiz gerekir. Onun için yaptığımız her şey Allah ile yaptığımız alışveriştir. Sadaka da versek, kurban da kessek, zekat da versek, infak da etsek, herhangi bir hayrı yapsak, namaz kısak, oruç tutsak, secde etsek, hacca gitsek, her ne yaparsak yapalım. Bunun karşılığında istememiz, beklememiz gereken bir şey olmalıdır. Çünkü ameller niyete göredir. Ne, neyle istiyorsun? Neyi istememiz gerekir? Allah'ın sevgisini, iman istememiz gerekir, iman. Ameller imani kemale erdirmek içindir. Ameller başlı başına bir şey değildir. Eğer amelimiz, imanımızı, Allah'a olan aşkımızı, muhabbetimizi arttırmıyor, her gün biraz daha Allah'a yaklaşmıyorsak o amel amel değildir. Çünkü niyetsiz amel olmuş olur. Yani mecburiyet mecburiyetten yapıyorsun. Namaz borçtur kılalım. Zekat farzdır verelim. Mecburiyetten kurban keselim. Bu böyle değil. Yani din bu değerdir. Evet, söyledim onun için. Allah bizden iman etmemizi istiyor. Yani kendisini sevmemizi istiyor. O'nun sevince O'nun sevgisini istiyorsun. Allah da hadi kulum al sana imtihan, al sana kazanma imkanı gerekeni yap Sevilmeye layık ol. Sevgini ispatla. Dünyaya ait her neyi versen sevgiyi ispat içindir, imanı ispat içindir. Karşılığında Allah'ın sevgisini alıyorsun. Her neyi verirsen. Malını vermen yetmiyor. Bir de canını istiyor senden. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır dedi. Bunu verenler kazanır. Yapanlar kazanır dedi. Yoksa şunu verebilirim, bunu veremem. Sen o zaman onu Allah'tan daha çok seviyorsun. Söyledim. Allah bizden canımızı istiyor. Asla bunu unutmuyoruz. Zaten neyi seviyorsan canın için seviyorsun. Canı verince diğerlerini de verebilmen gerekiyor. İnşallah Rabbimizi böyle seveceğiz. Yolunda kurban olunacak bir Rabbimiz olduğunu idrak edip, onu öyle sevip ona öyle aşık olup, gerekeni öyle yapacağız. Hayat, bir günlük hayattır. Hayatımız da bir günlüktür dolayısıyla. Bu bir günlük hayatı Allah'a kurban edip Ebediyen Allah ile beraber olmayı Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli etmesini kazanacağız. Cemalini kazanacağız. Allah ile sohbet etmeyi, bizi yaratan Rabbimizle sohbet etmeyi kazanacağız. Onun sevgisini kazanacağız. O aşkla, o sevgiyle bize nazar etmesini kazanacağız. Neyin peşinden koşmamız gerektiğini bilelim. Eğer iman ettik dediysek neye iman ettik? İman sevmekti. Kimi seviyoruz? Neyi seviyoruz? Nasıl seviyoruz? Sevdiğimizin sevgisini nasıl kazanacağız? Evet. İnşallah doğru anlayacağız. İbadetler böyle zoraki yapılmaz. İbadetler borç değildir. İbadetler Allah'ın kuluna kendi sevgisini, imanı kazanması için tanıdığı imkandır. İnşallah ibadetleri böyle göreceğiz. Evet. Efendim Ersin Kan, Efendim sizi çok ama çok seviyoruz. Hayatta en güzel Ramazan ayını bize yaşattığınız için sonsuz kere teşekkür ederiz. Biz Ramazan'ı sizde gördük. Bizim Ramazanımız da sensin. Kadir gecemiz de sensin. Bayramımız da sensin. Bizim sizinle beraber olduğumuz her anımız bayramdır efendim. Saygılarımla, hürmetlerimle. İnşallah her günümüz böyle alır. bayram olur. Bayram her şey nasıl Allah ile güzelse, bayram da Allah ile güzeldir. Kul Rabbini sevince, Rabbi onu sevince, işte bayram olur. Bayram aynı zamanda, sevdiklerimiz de olunca, bayramı olur. O sevinç, o muhabbet paylaşılınca, daha doğrusu, sevdiklerimiz sevinince, bayramı olur. Sevdiklerimizi sevindirince, Sevinmiş oluruz. Bizim için bayram olur. Bununla beraber bizi sevenleri sevindirince dolayısıyla kulun önce belki biraz tuhaf gelebilir ama her bayramda yaptığımız odur. Evet, her bayram sabahı yaptığımız odur. Önce evet o Manevi itibarla huzurda durur. Önce bir secdeye kapanır. Bayramı Allah'ın huzurunda tadıp yaşarız. Yani beşeri olarak anladığımızda önce Allah'ın bayramını kutluyoruz. Sonra Resulullah Efendimiz'in bayramını kutluyoruz. Sonra sevdiklerimizin bayramını kutluyoruz. Yani ilk hak yine alemlerin Rabbin'indir. İnşallah beraber, hep beraber Ramazanı Ramazan gibi geçirdik. İnşallah bayramımız da bayramı olur. Evet. Efendim Yurda Nur, sizi bu kadar sevmek şirke girer mi pirin? Nefsimiz için sevsek, dünya için sevsek, menfaat için sevsek, böyle bir soru sorulabilirdi. Ama Allah için sevince, beni Rabbime götürüyor diye sevince, bana Rabbimi sevdirdi, o gönül kapımı açtı deyip sevince, Rabbimi bana tanıttı, güzelliğini bana gösterdi, onu anlamamı, idrak etmemi sağladı deyip sevince, bana Rabbimin kelamını öğretti, okudu, dinletti bana. Beni Rabbime çekti deyip sevince, bu sevgiyi Allah'a gitmez mi? Beni Rabbime taşıdı, Rabbini sevdirince onu ona taşıdı, onunla beraber etti. Bana iman kazandırdı, bana muhabbeti verdi, iman kazandırdı. Allah'a teslim olmayı teslim etti, kazandırdı. Allah'a karşı edebi öğretti. Bunu kazandırdı. Bunu böyle anlayıp sevince bu sevgi Allah'a gitmez mi? Dolayısıyla şirk gibi bir kelimeyi düşünmek, telaffuz etmek bile doğru değil. Çünkü sevgi olduğu gibi Allah'a geliyor. Ama birini menfaat için sevsen. işte o zaman kul ile Allah arasında böyle bir sevgi girer. Ya da ananı babanı sevsen bana bakar. Onlardan rızık beklesen. Allah'ın rızaklığını onlara verdiğin için araya koymuş olursun. Ya da biri çocuğunu büyütürken ben yaşlanınca bu bana bakar. Çocuğunu araya koydu. Şirk budur. Şirk böyle işlenir. Şöyle anlamak gerekir. Ne derler? Kur ile Allah arasına girmek şirktir. Değil mi? Öyle doğru. Ama araya girmeyi doğru anlamak gerekir. Nasıl yani mesela? Diyelim ki, iki kişi birbirini seviyor. Bir karı koca diyelim mesela örneğin. Biri araya giriyor, aralarını bozuyor. Fitne çıkarıyor. Onu ondan, ötekini de ondan soğutmaya çalışıyor. Yalan söylüyor, iftira söylüyor. Onu ondan soğutuyor ya da iki dost arasında. Araya girdi mi? Doğrudur. Bu araya girmiş. Başka biri gelip ikisini barıştırmak için aradaki engelleri kaldırıyor. İkisini birbirine sevdiriyor. Birbirine yaklaştırıyor. Hangisi araya girmiş? Tam tersidir öteki. Araya gireni aradan çıkarıp onun koyduğu o çöplüğü o engelleri aradan çıkarmıştır. Kaldırmıştır. Evet Böyle anlamak gerekir. Onun için peygamberler araya girmez. İblis araya giriyor, şeytan araya giriyor. Onlar da onların yaptığını aradan çekip temizliyor. Kuli Allah ile beraber ediyor. Aradaki o engelleri kaldırıyor ki o muhabbet alışverişi ticareti olsun. Efendim bir izleyenimiz Seyda Hazretleri neden sarık takmıyor? Sarık büyük bir sünnet olduğu halde... <gülüyor> Ne için? Hikmeti ne olabilir? Evet. Sarık. Sarık büyük bir sünnet değildir. Büyük sünnet, sünnet Kur'an demektir. Kur'an. Sünneti doğru anlayalım. Madem ki arkadaş seyda dedi, o zaman sünneti seydadan dinlesin. Sünnet Kur'an'dır. Resulullah Efendimiz canlı Kur'an'dır. Sünnet Sarık değildir, cübbe değildir, sakal değildir, başka bir şey değildir, çarık değildir. Evet, sünnet Kur'an'dır. Sünnet demek, adet demek. Resulullah Efendimiz'in adeti demek. Hangi adeti? Kendisini Allah'a yaklaştıran her ne varsa o adettir. Resulullah Efendimiz'in Resul olarak yaptığı adetidir. Ama bir beşer olarak yaptıkları sünnet değildir. Resulullah Efendimiz deveye bindi, deveden düştü. Deveden düşmek o zaman sünnet olsun. Her birimiz bir deveye binelim, koşturalım, düşerlim. Sünnet yerine gelsin. Elim yapacağız? Evet, sünneti doğru anlamak gerekir. Evet, sünnet olan Allah'ın emrettiğidir. Allah'a yaklaştırandır. Allah'ın sevgisini kazandırandır. Ama adet olanlar sıradan işlerdir. Elbise giymek, elbise sıradan bir iştir. Makul ve mantıklı giyinmek gerekir. Burunduğumuz yörede, yörede herkes nasıl giyiniyorsa öyle giyinmek gerekir. Öyle giyinmezse ne olur? Ben sizden ayrıyım, ben Müslümanım, siz Müslüman değilsiniz manatına gelir. Zaten bunu böyle yapmakla, zaten kibirlendiği için bir kere Allah'tan uzak biri oldu. Ya da ne demiş olur? Bak ben sizin, ben sizin büyüğünüzüm. Hepiniz beni dinleyin. Bakıyorsun mesela, adamın sargı var, cibesi var, tam böyle şeye benziyor. Ama bir konuşsun, birkaç kelime söylesin, sonra şüphelenirsin, bunun imanı var mı diye bakarsın. Aldatıyor. Dış görünüşünü böyle kendine göre sünnet dediği şeye uyduruyor. Allah, söyledim biraz önce, bizden canımızı istiyor. Bizden kulluk istiyor. Bizden aşıklık istiyor. Aşık ol, üstünü başını yırt. Üzerinde gömleğin de olmasın. Değil sarık, değil cübbe. Üstün başın yırtık olsun. Yani o aşktan, muhabbetten bir başını, üstünü başını yırt. Bak Allah'a nasıl yaklaşıyorsun. Yüz sene sarık cübbe giysen, yaklaşamadığın şekilde, o açtan, muhabbetten bir tarafını bir düğmen kopsun. Bak Allah'a nasıl yaklaştırsın. Bin kat daha nasıl yaklaştırsın. Sargın da, cübben de açtan olsun, muhabbetten olsun. Allah takva elbisesi dedi. Velayet elbisesi. Allah size elbise indirmiştir. Asıl hayırlı olan o takva elbisesi. O velayet elbisesidir. Allah mütakilerin velisidir dedi. Bu elbiseyi giy dedi. Senin için hayırlı olan bu elbisedir. Elbisen velayet elbisesi olsun. Takvitesi olsun. Onu giy. Zahiri değil, manevi olarak giymen lazım. Biz kardeşlerimizi o elbise giymeye davet ediyoruz. Sakıncı be giymesinler başlarında hele külahla da görmeyeyim. Evet. Efendim hocamıza sorar mısınız? Ben çok eski dervişlerindenim. Uzun bir süre geldim. Uzun bir süre geldim, sonra ayrıldım. Şimdi tekrar gelmek istiyorum. Ve onunla özel görüşmek istiyorum. Allah rızası için cevap verin. Elbette ki. Yani görüşmek istediğim biri, tabii ki görüşürüz. Uzun süre gelmediyse, bu durumda kendine zulmetmiştir. Kendine zulmedenler rahmete, merhamete layıktır. Elbette ki gerekeni yapacağız. Yeter ki gelsin, şimdi söyledim zaten. Ne halde olursan ol, ne yapmış olursan ol. Hangi günahı, hangi yanlış yapmış olursan ol. Kaç sefer günah işleyip, kaç sefer tövbe etmiş olursan ol, yine gel. İstersen bin kere bunu tekrar tekrar yapmış olsan yine gel. Ne dedik? Burası aşk kapısı, muhabbet kapısı. Allah'a olan aşkı, muhabbeti kazanmak kapısı. Hiç... Aşk kapısından gire, hiç geri çevrilir mi? Neden geldin denir mi? Niye geldin, nereye gittin diye sorulur mu? Sorulmaz. Rabbimize gidiyoruz. Tek kelimeyle Rabbimize gidiyoruz. Rabbimize aşkla koşuyor ve yolculuk yapıyoruz. Gelenler buyursun diyoruz. Gönüller beraber olsun. Beraber olalım. Bu yolculuğu beraber yapalım. Ama biri ben gelmek istemiyorum dediyse onu zorla tutup hadi sen de bizimle gel diyemeyiz. Çünkü Allah tercihi kuruna vermiştir. Evet, kulun tercihine biz de müdahale edemeyiz. Ama gelene de neden geldin? nereden geldin? diye sormayız. Sadece hoş geldin, buyurun deriz. Olur inşallah. Efendim fazla vaktiniz yok. Ben birkaç soruyu arda arda kusam olur muyum? Olur. Kardeşlerimizin gönülleri olsun. Efendim Azerbaycan'dan günel selam, her vaktiniz hayırlı olsun. Ben sizden bir rica edebilir miyim? Ben sizin kalbinizdeki harretten istiyorum. Rabbimize aşık olmak istiyorum. Gerçek aşkı tatmak istiyorum. Aylar önce Rabbimden namaz kılmak için yardım etmesini istedim. Kabul oldu, namaz kılarken Ya Rab bu namazı hiç bırakmam dedim, yanlış yaptım, ben hiçbir şey yapamazken söyledim. Öyle geri düştüm, aylarca namaz kılamadım. Şükürler ki yeniden kılıyorum, artık Rabbim sen beni bırakma söylüyorum. Sizden isterdim ki Ramazan'ın sonu artık benim ve benim durumumda olanlar için Allah'ın izniyle dua eder misiniz? Rabbimden ne diledimse verdi. Sorunum odur ki doğru dürüst dua edip dileye bilmiyorum. Gerçek bir tövbe ede bilmiyorum. Teşekkür ederim inşallah. Hepinizin ahireti güzel olur. Amin. Bize düşen kardeşlerimize yoru göstermektir. Nasıl yapılması gerekir? Nasıl kazanabilir? Onu göstermektir. Bütün Müşid-i Kamillerin söz birliği vardır ki Rabıta zikir olmaksızın da Allah'a vasıl eder. Ama rabıtasız zikir vasıl etmez. Neden böyledir? Çünkü gönül beraber olunca o manevi o hal, o aşk, o muhabbet, o e, Allah'ın tecellisi, o beraber olduğundan dolayı o gönüle de aksediyor, tecelli ediyor. Ondan dolayıdır. Hızla e, sata doğru yol alır. Kardeşlerimiz aşk olsun istiyorsa, muhabbet olsun istiyorsa, yolculuk olsun istiyorsa, Allah'a yakınlık tadılsın istiyorsa, herhangi bir ibadeti bırakmak istemiyor, devamlı olsun istiyorsa, her an Allah'ın huzurundaymış gibi o manevi hali tatmak istiyor, ihsan mertebesini istiyorsa, tevhid olsun istiyorsa, o tevhid ile nazar etmeyi istiyorsa, Yapmaları gereken tek bir şey vardır, gönüllerini bizimle beraber etmektir. Bununla beraber Allah imkan vermiş, sohbetleri dinlemektir, izlemektir. Anlamaya çalışıp gerekeni yapmaya çalışmaktır. Bunu yaparken bunu bizimle beraber yapmaktır. Gönüllerinin beraber olması gerekir. Bu durumda kazanmaması mümkün değildir. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun, ister yani başımızda olsun. Bu ona manevi güç olur. O Bu beraberlik ona manevi güç olur. Manevi kuvvet olur. Manevi destek olur. Allah'tan yardım gelir. Allah o ikramı böyle yapıyor. Adeti böyledir. Tek başıma yapsam olmaz mı? Yap. Yapabilirsen yap. Oluyorsa yapın yani. Herkes yapsın eğer oluyorsa. Olmadı. Bir de böyle yapın bakalım. Oluyor mu olmuyor mu görelim. Evet. Efendim Kölü'nden sevgi, selamun aleyküm. Allah'ın üzerinize olsun hocam. Ben üç buçuk senedir ustat yolculuğunu yapıyorum. Kanaatime göre nefsi mülhimeye geçtim. Bu zikrine geçtim, hu zikrine başladım. Ama Allah'a olan aşkın büyüyeceği yerde sanki durdu. Önceden Rabbimi aşk ile anar ve çok ağlıyordum. Şimdi sanki çok derin bir uykudan uyandım. Ve sanki gördüklerim rüyaydı. Önceden sizin programlarınızı seyrederken elimde olmayarak baygınlık geçiriyorum. Geçiriyor, uyuyordum. Fakat şimdi uyumadan seyredebiliyorum hocam. Size çok saygı duyuyorum ve sizi çok seviyorum. Çünkü sizi bana Rabbim tanıttı. Ama size karşı olan çok büyük sevgim sanki azaldı. Bunlar normal mi? Ne yapmalıyım? Hocam, ben şimdiye kadar hiç rabıta yapmadım. Neden bilmiyorum. Rabıtadan rabata, hep korktum. Ama çok büyük sıkıntılarım var. Rabıta sıkıntıları hafifletir mi? Sizce ne yapmalıyım? Bana bu kadar vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Bir önce söyledim, rabıtasız asla vuslata erilmez. Asla o itbinana erilmez. Bu mümkün de, böyle bir şey yok yani. Allah hiç kimse için adetini değiştirmez buyurdu ayet i de. Kendi kendimize yapmaya çalıştığımızda gücümüzün yettiği kadarıyla yaparız. Evet, onun için rabıtasız olmaz. Kesinlikle rabıtanı olması gerekir. Rabıta demek sevmek demektir. Rabıta demek onun kulluğunu sevmektir. Onun sevmesini sevmektir. O, sevmesini sevmektir. Onu sevmesini sevmektir. O Allah'ı sevmesini sevmektir. Allah'ın onu sevmesini sevmektir onun aşkını, muhabbetini, abdiyetini, aşıklığını sevmektir. Sevip onun gibi olmaya çalışmaktır. Gönlünün beraber olup o beraberlikle beraber ondakini kazanmaya, almaya çalışmaktır. Yoksa tek başımıza, kendi kendimize, kendi etrafımızda döneriz. Dönmüş oluruz. Kendi kendimize böyle zikir yapmamız, değiştirmemiz de herhangi bir şekilde bize yol aldırmaz. Bize yol aldıralım, Aldıracak olan rabıtadır. O gönül beraberliğidir, o gönül muhabbetidir. Sonra mesela biz eğer bir şeyi, mesela zikrimiz var, tarif ediyoruz. Orada ne vardır? ya ve yyâkenâstaîn var. Onun yapılması gerekir. Yalnız seni seviyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Ama bu seviyorum değil, seviyoruz. Cemaat halinde istiyoruz. Hep beraber istiyoruz. Gönül beraberliği olan cemaatle beraber bir ile beraber istiyoruz demektir. Böyle yaptığımızda inşallah hızla yol alırız. Bir de zaten son olarak söylediklerimizi evet, vazgeçmesi gerekenlerden vazgeçip bir tek Ya Rabbi seni seviyorum dediğinde inşallah e, sınırları zorlar, geçer inşallah. Evet. İnşallah ee, kardeşimiz böyle yapmaya çalışır. Rabata sıkıntıları gidermez. Rabata nefsi giderir. Nefsi giderince nefse ait ne sıkıntı varsa ne sorun varsa hepsini birden giderir. Bir kul gönlü temizlenince şirkten, köfürden, yanlıştan, yanlış fikirden yanlış düşüncelerden temizlenince oraya Allah'ın aşkı muhabbeti, Allah vudud ismiyle ilah ismiyle o gönüle tecelli edince orada sıkıntı kalır mı? Orada aşktan başka bir şey olmaz. Rabbi ona muamele ederken ne yaptığını biliyor. Rabbi ona niye böyle muamele yaptığı biliyor. Her an Rabbinin kendisini sevdiğini görüyor. Her an Allah ona kurum seni seviyorum diyor. Böyle birinde kederini arar. Evet bir beşer olarak böyle ufak tefek üzülür, sıkıntı sıkılır. Ama o hemen geçer. Beşer çünkü. Önümüz bayram. Özellikle, öncelikle bizimle beraber olan bütün kardeşlerimizin Ramazan bayramını kutluyoruz, tebrik ediyoruz, mübarek olsun diyoruz. Bayramımız aşk olsun, muhabbet olsun diyoruz. Sevincimiz, bayramımız Allah ile olsun. Allah'ın sevgisini, yakınlığını kazanmakla olsun diyoruz. Rabbimizin sevgisini, yakınlığını kazandığımız için bayram olsun. Bayramımız bayram olsun diyoruz. Buna sevinelim. Bütün kardeşlerimize o Sevgimizi, muhabbetimizi arz ediyoruz. Bütün müminlerin, müslümanların bayramının mübarek olmasını istiyoruz. Bütün mümin müslümanlar için bayramın selamet getirmesini Rabbimizden diliyoruz. Barış getirmesini diliyoruz. İmam getirmesini, hidayet getirmesini diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti, sevgisi, güzelliği, hayri, sevgiyle, tecellisi, sevgiyle, aşkla, muhabbetle, nazarı bütün kardeşlerimizin üzerine, üzerimize olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Bayramları, bayramımız mübarek olsun inşallah. i̇nşallah efendim, efendim bizim mesajları vardı geçti ama Kusura bakmasınlar, okuyabilir miyim? Bilmiyorum ki arkadaşlar Soru-cevap olarak değil ama Sadece mesaj varsa. olarak oh, oh. Tamam. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal Selamun Aleyküm. Bal küpü, aşk küpü, sır küpü, esma küpü efendim Siz nasıl bir varlıksınız? Her gün size olan sevgim Hayretim ve hayranlığım artıyor. Babamın vefatında bana yaşattığınız güzellik artarak devam ediyor. O zaman beni arayan bütün kardeşlerimiz ve siz bana acımı unuturmuştunuz. Ben de tek tek kaybettiğim numaralardan bana yaşattığınız güzelliğe teşekkür olsun. Hem de kardeşlerimize teşekkür olsun diye kardeşlerimizi aradım. Ve her biriyle yeniden muhabbete gark oldum. Telefonu kapatamıyorum. Yüzler yok kim kimdir hep birbirine karıştırsam da sanki yıllardır tanıyorum yıllardır konuşuyorum yıllardır seviyorum gibi anlatılmaz bir güzellik oysa ki ben onları hiç, hiç görmedim onlar da beni ama hepsi siz kokuyor sizin kelimeleriniz sizin insana bakışınız hayata bakışınız her biriyle konuşurken zaman duruyor sanki başka bir alemdeyim ben şimdi Rabbimi her zamankinden daha çok seviyorum sizi yarattığı için, bana tanıttığı için, sevdirdiği için, ahirette bir kulun Rabbinden ben onunla konuş, konuşmuyorum. Hitabını alması nasıl bir ızdırap ise bundan Allah'a sığınıyorum. Benim için sizi kaybetmek de daha bu dünyada o ızdırabı tatmak olur. Bundan da kendini bana sizinle tanıtan Allah'a sığınıyorum. Bana sizinle tanıtan Allah'a sığınıyorum. Siz benim bir ömür aradığım, beklediğim, özlediğimsiniz. Siz benim bir yıllık değil, bir ömür hasretimsiniz. Ballar balını buldum, peteğim yağma olsun. Yunus gibi canlar canını buldum, canım feda olsun. Kaybettiğim Rabbimi buldum, her şeyim feda olsun. Her şeyden vazgeçtim. Birse, bir, bir senden Allah'ım, bir de seni için sevdiklerimden vazgeçmem, geçemem. Allah Bir izleyicimiz Selamun Aleyküm hocam Diğer TV ailesi Rabbim tüm hizmet yerinizden Razı olsun Devamını nasip eylesin Bu Ramazan hamdolsun Sizinle birlikte aşkla dolu geçti Çok güzel haller yaşadık Özellikle Kadir Gecesi sohbetiniz Beni derinden etkiledi Ben de sizinle birlikte Rabbimi istedim Gönlüm taştı hocam. Aşkın sesi sesini duyuran Rabbime hamdolsun. Gönlüm o günden sonra daha farklılaştı hocam. Rabbim sizi başımdan eksik etmesin. Sizi çok seviyorum hocam. Samsun'dan Özbil Özgül efendim Özgül Öncü babaya çok selam söyledi demişler arkadaşlar. Onu çok sevdiğini söylemiş. Ankara'dan Zekiye abla hocamızdan dua istiyorum Çocuklarım, çocuklarımın namaz kılması için, sıkıntılarımız için hocamızdan dua istiyorum. Allah hocamızdan razı olsun. Hocamızla bizi tanıştıran Allah'a sonsuz şükürler olsun. Çocuklarımın biri Yasin, biri Yavuz. 35 ve 30 yaşlarında Allah efendim demiş. Ben herhalde bir soru, bir mesaj da okuyayım bitiririm. Sanki arkadaşlar uzar, bayram mesajları var efendim. Evet. Ethem isimli bir izlecimiz Selamun Aleyküm sevgili hocam. Ramazan orucunu... Bu sorudur efendim. Sevim dinçel efendim sizleri çok seviyoruz demiş. Kısa okuyacağım onu daha sonra inşallah okuruz. Biz de size selamınıza razıyız. Türkiyeliğine hayırlı bayramlar. Hocam siz canımızsınız. <gülüyor> yoksa hayalimizsiniz. İyi yayınlar. Amin. Kardeşlerim, kardeşlerimize, Türkiye'ne de selam olsun inşallah. Bütün o mesaj gönderen kardeşlerimize de aynı şekilde selam olsun. Allah'ım. selam rahmeti, bereketi üzerlerine olsun inşallah. Evet, sen çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Beklettik. Sevgili izleyenlerimiz Sizlerde kusura bakmayın okuyamadığımız mesajlar için inşallah bir sonraki programımızda okuruz, kaldığımız yerden devam ederiz inşallah buluşunca kadar hoşça kalın esen kalın Bayramınız da mübarek olsun inşallah.